Ben Selim Bahadır Efem olacak 2014 tarihinde. E, önce sağlık programında canlı yayındayız. Bugün e, sevgili Betügül Gül e, bir e, sağlık sorunu yaşamakta. E, ayağa kalkamıyor, grip büyük olasılıkla. Ve bu nedenle programı tek başına e, yürüteceğim programı. Ancak e, çok zor olmayacak. Çünkü e, çok sevdiğim bir e, konuğumuz, bir dostumuz bugün stüdyolarda. E, sevgili doşan doktor Yavuz Dizdar. Kendisi İstanbul Tıp Fakültesi'nin... E, e, pardon İstanbul Üniversitesi Onkoloji, Onkoloji Enstitüsü şey. Radyasyon Onkolisi öğretim üyelerinden. Ama biz Yavuz Dizdar'la yani kanser konusundan çok beslenmeyi konuşacağız belki çünkü dinleyicilerimiz de sizi beslenme konusundaki tırnak içinde aykırı söylevlerinizden tanıyorlar evet. diye biliyorum değil mi? Evet. Bunu böyle söyleyebilir evet. miyim? Çok hoşunuz. Dizdar Yavuz'u bu sabah e, üniversiteye derse girerken e, açık radyoyu e, dinleyerek yolda yürürken birdenbire Yavuz'un sesini duydum. Bu da <gülüyor> Pudra Pudayı Evet bu nasıl Evet. Bu da program. programı. Evet. bu ee, Buğdayın programı da daha doğrusu Buğday. evet. Ee, ve dedim ki ya Yavuz bugün bu sabah 10 Ocak sabah Açık Radyo'nun sabah bölümünü dolduruyor. Ee, biz de çünkü kendisiyle daha önce görüşmüştük ve önce sağlık programında kendisine kendisini ağırlayacaktık. Ee, evet sevgili Yavuz güzel hoş geldin. Hoş bulduk. böyle aldım gidiyorum. <gülüyor> ee, Yavuz'un e, bu beslenmeyle ilgili hani tabuları e, değiştiren, kıran en azından bunlara ait sorular soran e, yaklaşık Türkiye'de birçok kesim bilmekte. Ama Yavuz'un hay yayınlarından çıkan ve hemen ikinci baskısını yapan Yemezler ismi, isimli bir kitabı çıktı. Bilimsel verilerle gıda hastalık ilişkisi. Birazcık bu kitap bağlamında biz bu söyleşiyi başlatalım ve oradan da devam edelim. Çünkü hakikaten beslenme ve gıda, gıdaların ürünleri, şunu ye bunu yeme konuları... Sanıyorum sadece Türkiye'de değil dünyada da dönem dönem yazılı görsel basının çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Geçenlerde işte geç yemek yemek geç saatlerde yemek yemek yararlı mı zararlı denirdi. Yo çok da faydalı diyen bir yazı çıktı. İşte çok su içmek iyidir. Ay yo su içmek çok kötüdür diyen bir yazı çıktı falan böyle bir takım belki çeviri hataları da içeren ama farklı yerlerden konuyu çekiştiren bir takım yazılar hani sansasyonel, magazinsel kısımlarıyla basında yer alıyor. Bunları konuşalım dedim ya o zaman. Tabii seve seve. Bunlardan e, tek da bir seve. örnekten hareketle değil de şu bilimin e, yani Batı Akademisi'nin e, Batı Bilim Dünyası'nın beslenme temelinde e, sen samimi bir eleştirisini yapmışsın. Kitabın başlangıcı böyle başlıyor. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Aslında kitap beslenmeyle <gülüyor> evet, ilgili. Şimdi ben insanlar suyuyorum. ben beslenmeyle ilgili konuştuğum için benim beslenmeyle ilgili konuşmam da hani böyle şahsi bir aman iyi beslenelim Güzel şeyler evet. yiyelim takıntısından kaynaklanmıyor sadece bu iş ancak şu şekilde olabilir işte yoğurt ekşimek zorundadır böyle 45 günde tavuk olmaz bu başka bir şeydir gibi evet. okumaların sonunda bir başka noktaya vardım. O vardığım noktada baktığımda çünkü okumanın geçmişi 150 yıl kadar geriye gitti yani 1700'lerin makalesini de yeri geldiğinde okudum. O zaman şunu görüyoruz, biz zaten insanoğlu olarak beslenme konusunda bir gelenekten geliyoruz. Bütün ülkelerin kendine ait bir beslenme geleneği var. Bu beslenme geleneği çerçevesinde neyin nasıl yeneceği meselesini de büyüklerinden öğrenerek bugüne gelmişler derken... Araya giren bir endüstrileşme süreci var. Bu endüstrileşme süreciyle gıdada bir değişiklik olmuş. Bu değişikliğin sonucunda da elbette yaygın olarak olması durumundaki bizim ülkemizdeki mesele şu an budur. Son 15 yıl içerisinde marketlere yönelip marketlerden uzun raf ömürlü gıda alır hale geldik. Bir kısmında hiç bizim farkına varmadan mesela yoğurdun tebliği değiştirilmesi gibi. Yoğurdun tebliğinin değiştirilmesi eğer bu ambalaj falan açısından değilse... ...içerik açısındansa... ...fay hattının kanunla taşınması gibi bir anlama Değil geliyor. Mi? Yoğurt çünkü <gülüyor> biyolojik bir süreç. Bunu siz düzenleyemezsiniz. <gülüyor> en fazla yapacağınız ambalajda şu şu şu özellikleri arıyoruz diyebilirsiniz. Bunları biriktirdiğiniz zaman... ...15 yıl içerisinde ülkemizde o kadar büyük bir gıda değişikliği yaşanmış ki... ...biz bunu dışarıdan fark etmemişsiz. Ama dokularımızın bütününü etkiler hale gelmiş. Benim başlangıçtaki... Safiyane amacım hmm. Mutlu Tönbekici'nin bir yazısıydı. Bu yoğurtlar hmm. niye bozulmuyor artık? Önüme yazıyı koydular. Dört yıl önce ben o yazının peşine gitmeye başladım. Hmm. Çünkü o da ben bu işin içinden çıkamadım deyince hmm. bakayım nasıl olabiliyor böyle bir şey diye okuyup okuyup okuyup en sonunda süt bilimleri, piliç bilimleri gibi envai <gülüyor> çeşit şeyde bir kısmen tarımda hmm. çok fazla şey okudum ve bunları sonuçta birleştirdiğimiz zaman bugün bulunabileceğimiz tıp açısından özellikle bilimsel noktanın aslında çoğu çok çok ilerisinde olmamız gerektiğini gereksiz oyalanmış olduğumuzu biraz endüstriyel gerekçelerle biraz da insanlar aslında az evvel girerken söyledin zaman zaman insanlar çok kendileriyle ilgilenmeye başladıklarındaki bu dönemlerden birini yaşıyoruz. Yediğine içtiğine aşırı dikkat etmeye başlıyor. Bizim yemekle içmekle ilgili bir kanunumuz yok. Hani karnımız acı kırsa kaynımızı doyuruz, tek sorunumuz var gerçek kaynağı tüketmemiz gerekiyor. Bu sağlanabildiği takdirde de bir sıkıntının oluşmaması bekleniyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bundan 15 yıl öncesine göre hastalık profilinde çok ciddi değişiklik var. Öyle mi? Kanser çok fazla arttı. Bunu içinde yaşayarak gözlemliyoruz ama çocuk hastalıkları bölümünden asistan arkadaşımız 3 yıl içerisinde ben astımların nasıl olağanüstü arttığını gözlemledim diyor. Bu muhteşem bir saptama çünkü bir doktor normalde bir enfeksiyon hastalığı bir salgın söz konusu değilse bir hastalığın toplumdaki değişimini kendi yaş meslek yaşamı sürecinde gözleyememesi evet. gerekir. Demek evet, ki tabii. çok hızlı bir değişiklik oldu bu. Üç yıllık süreç içinde bile gözlenebilir durumda. O zaman ben dönüp ister istemez gıdaya bakarım. Ne yaptılar da bunlar bizim önümüze ne getirdiler de diye. Ve oradan yola çıkarak da kitabın oluşturulmasının daha ileriki bölümlerinde bu hastalık bağlantısını en azından bir sülfür mekanizmasıyla açıklayabilir hale evet. geldim. Ve evet. şu ana kadar e, karşı taraftan yani böyle değil bu diyebileceğim herhangi bir görüş almadım zaten ama bu taraftan. ...bu bakış açısının en azından kitabı okuyup değerlendirenler hakikaten çok olumlu görüş beyan ettiler. Ben de çok mutlu oldum çünkü bu hepimizin ortak çabası. <gülüyor> bu sülfre yani biyolojinin kötüye kullanılıp endüstriyel piliç, endüstriyel yoğurt, endüstriyel süt falan... ...o kısımlara geçmeden önce şu bilimin endüstrileşme süreci ve bunun gıda sektörüne nasıl yansıtığını birazcık daha açalım mı? Ha ha tabii ki. Ee, neyi Şimdi... kastediyorsun bilimin endüstriyelleşme <gülüyor> süreci diye? ...1914'te bir savaş, 1939-40'ta yine tekrar bir savaş, iki tane dünya savaşı... ...bu dünya savaşının ertesinde bu sefer hakimiyetin el değiştirdiğini görüyoruz. Bu değişik olan nokta Amerika Birleşik Devletleri savaşlardan galip çıkıyor... ...fakat hiçbir şekilde de onun topraklarında bir sorun olmadığı için... ...diğerleri de galip çıkmış gibi görünse o bütün ha alana hakim hale geliyor... Ve ondan sonra kendi dünya görüşünü, bu dünya görüşü gerçekten öyle. Yani algı biçimi. Bugün girdiğiniz zaman nasıl onların koridorlarında her şeyin bir oku, bir düzeni, bir şeysi varsa, aynı şekilde şu anda tıp da dahil olmak üzere bir değişikliğe sokmuş. Bu mantık, bu hayat algısı, insan vücudunun bir şekilde parçalardan oluştuğu üzerine kurulu. Çünkü yapay olduğunu düşünüyor. <Gülüyor> Aynı şeyi baktığınız zaman gıda için de düşünmüş ve gıda da eğer veya böyleyse o zaman demiş biz bunu bir mühendislik dalı olarak kabul edebiliriz. Hı hı. Mühendislik dalı olarak kabul edilir edilmez o ayrı mesele. Çünkü mühendis arkadaşlarımızın da yapması gereken elbette işler var. Fakat algıyı bu tarafa çektiğiniz zaman siz bilimi bir şekilde düzenleyici otoriteler aracılığıyla Endüstrinin eline teslim etmiş oluyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki bu şekilde yoğurt olmaz diyorsunuz. Olur mu efendim diyor. Tabii ki olur. Nasıl diyorsunuz? E, yayınlarımız var bu konuda diyor. E, yoğurt yayınla düzenlenebilir bir şey değil. Biyolojik bir süreç bu. Sen böyle böyle yaptım, akışkanlığını değiştirdim. işte şu özelliğine baktım. Yok reolojik bilmem nesini. Bunları da yayınladım diyorsun. Bir kağıttan kule oluşturuyorsun. Bu Batı Akademisi'nin kağıttan kuleleri. Bir şey oluşturmamışlar aslında ama düzenlemişler zaten Amerika o düzene tabi düzenli bir ülke ve bunu ondan sonra empoze etmeye başlamışlar bunun tıbbi empozisyonunu biz kendi içimizde görüyoruz her alanda bir takım tartışmalar var ama sonuçta hakim güç olarak onların kongrelerine gidip onların bize söylediği şekilde yapmayı sürdürüyoruz başka aktörleri var gıda endüstrisinde Amerika orada uzak olduğu için şey ama Avrupa'da da tabii ki temsilcileri evet. var. Bir anda da baktığınızda bunların tamamen dışında başka tamamen başka alanlarda da yine bu hakimiyetin bütün dünyayı bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz ele geçirmeye çalıştığını bunun da içerisindeki ana unsurlardan bir tanesi bilim. Çünkü bilime dayalı olarak hareket ettiğini söylüyor fakat yapay bir bilim. Şimdi bu bilime dayanarak hareket ettiriyor. Böylelikle tırnak içinde bir saygınlık kazanması söylediklerine güven sağlaması herhalde hedef. Değil mi bu bilimselliği, e, bilimi kullanıyorum demesinin... Elbette. De. ben bilime dayalı hareket evet. ediyorum diyor. Bir saygınlık kazanıyor... E, yayına dayalı hareket ediyorum. Evet, yani bütün bilimsel temelin gereklerini yerine getiriyor. Evet, ge Ama, getiriyor gibi görünüyor. görünüyor. Ama bir yandan da biz bunu söylerken ki söylediklerine tamamen katılıyorum. Hani Bütün bilimsel çalışmaları da yatsıma duruma düşmüyor. Ama en azından e, hani kendi akıl süzgecinden <gülüyor> insanların geçirmesi <gülüyor> e, yani... gerekiyor. Önlerine gelmiş, basılmış, yayınlanmış her şeyi ben bunu bilimsel araştırma olarak kabul ediyorum demeden önce bir şöyle aklından geçirecek. <gülüyor> Klasik örneğini vereyim. Yoğurdun ...sütün UAT işleminden geçmesinin... ...işte bir ay... ...çünkü diyor çok iyi steril ediyoruz diyor... ...çok iyi sterilizasyon diye bir şey yok... ...biz bunu öğrendik... ...fakültede öğretildi... ...logaritmik üreme söz konusudur... ...siz bunun... ...bir saat sonrasında alacağınız değer... ...zaten olağanüstü rakamlara çıkacaktır... ...bir şeyin steril hale getirilmesinin... ...benmarı usulüyle olabileceği ancak... ...biyolojik bir sıvının... ...onun dışında yüksek sıcaklık basıncın... ...sıvının kendisini zaten değerli. bozacağını... ...bunların hepsini bize fakültede öğrettiler... E aynı şey diğer alan içinde geçerli. 45 günde tavuk büyüyemeyeceğine göre bunu neyle karşılaştırabiliriz dediğinizde karşılaştırılabilir bir şey yok. Evet. O zaman kendine ait bir bir ha bu demek değildir ki bütün bilimsel çalışmalar değersiz elbette değil ama bilimsel düşünce önüne gelen yazıyı yayınlanmış bile olsa kendi akıl süzgecinden elbette. geçirmek zorunda olup olamayacağını. Çünkü e, senin savunduğun e, noktalardan e, bilimsel yayın yapanlar da var değil mi? Albette de var. Yani e, bir şekilde yayınlanmış. Bunu mesela biz küresel ısınmayla iklim ile ilgili yayınlarda da görüyoruz. Bu yoktur diyenler de var. Bu, bunu kesin kanıtlayanlar da var. Ama hani insan neyi okuduğunu ve gerçek bilimsel değerin nerede olduğunu ya da doğruluğun nerede Diğerlerini olduğunu... Diğerlerini de okumaları gerekiyor. Meslektaşlarıma ya da öğrencilerimize bunu söylüyorum. Değişik görüşleri okuyacaksınız. Karşı görüşü de okuyacaksınız. Öbür görüşü de okuyacaksınız. Siz kendi aklınızı serbest bırakacaksınız ama. Bir şeyin peşine takılıp da gitmeye başladığınız zaman o zaman sizin de aklınız bağlanıyor. Bunu yapabilmeniz için de... Yapmanız gereken tek şey tarafsızlığınızı korumak. Bilimsel Peki, kapasiteniz. Bu bilimin endüstrileşme süreci e, genel anlamda hani ile ilgili örneklerden hareketli nasıl başladığını ya da nereye gittiğini şöyle ana hatlarıyla değindik. Biraz şimdi beslenmeye bakalım. Bu beslenmenin genel felsefesi ilkeleri, beslenmenin amacı, e, gerekli buradan bu endüstrileşme süreci nasıl etkilendi? Bu beslenme nasıl etkilendi bu endüstrileşmeden? Gelin ona bir Benim, bakalım. Kişisel görüşüm, kişisel görüş diyorum çünkü okunmuş olan bu konuda özel bir makaleyi hatırlayamıyorum ama şunu söyleyeyim mesela 1930'larda yapılmış daha henüz o zaman amino asitlerin esansiyel olanlarının ne olduğu bile bilinmiyor. Araştırmalar diyor ki dünyanın açlık sorununa biz bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. 1930'larda herhalde dünya nüfusu 1 milyar civarında ya vardır ya yoktur böyle bir güdüyle hareket ediyor. Ve arkasından baktığınız zaman zaman içerisinde bu birikip birikip birikip belli bir noktaya geldiğinde kenetlenme başlıyor. Çünkü dünya savaşlarından çıkıldığında elde bir stok var. Bir açlık durumu var. Buna karşılık stokların da bir şekilde kullanılması gerekiyor. Stokların başlıcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Ne var? Süt tozu stoku var. Ne var? Margarin stoku var. Ve bu stoklar bizim ülkemize doğru da gönderilmeye başlanıyor. Beraberinde maşallah ama... yardımları ile geliyor. yardımları ile geliyor. Beraberinde de algı değiştirilmeye başlanıyor. Bu doğrusu budur. Yani köyde süt yerine süt tozu dağıtıldığını bana anlattılar. Ha. Hata bu şekilde başlıyor. Ve ama ondan sonrasında kendi kurallarını oluşturarak kendi alanına, endüstri bir alana girmek istediği zaman önce alanı düzeltir, kuralları kendine göre yapılandırır. Ondan sonra o bölgeye girer. Yoksa yekten hiçbir şekilde barınamayacağı bir yere girmeyi risk görür, Tabii, asla akıllıca, göze alamaz. Akıllı bir... Önce akıllıca davranıyor. Arkasından bu süreç içerisinde de benzer şekilde bu beslenme konusunda bir... Hakimiyet meydana çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın, birinci Dünya Savaşı'nın önemli bir faktörü var tabii. Bilimsel kırılma meydana geliyor. Bu çok önemli bir şey. Siz beş yıl boyunca bilimsel araştırmalarınızı zaten durduruyorsunuz. Ama beraberinde o araştırmayı yapan jenerasyon kırıldığında şöyle bir düşünelim. Almanya Savaş'tan mağlup çıkıyor. Bu Almanların bu Dünya Savaşı'na girerken kendi arkalarında en az bir 5000 bin kişilik bir bilimsel... Grubun olması gerekiyor. O süreç içerisinde yeni stratejiyi belirleyebilecek ya da çalışmaları yürütebilecek bu insanlar ortada mesela Hı. yoklar. Savaş suçluları bir şekilde yargılandı. Bir şekilde kimin ne olduğu belli oldu ama bilim ekibinin ne olduğu bilinmiyor. Bunlardan kaçanları biz İstanbul Üniversitesi olarak aldık Türkiye'ye geldiler. Ama oradakilerin çok büyük bir kısmı büyük olasılıkla Birleşik Devletlere gönderilip Hı. orada bir... Yem endüstrisini oluşturuyor. <gülüyor> Kuzeye gidenler ilaç endüstrisini oluşuyor. Ya da merkeze gidenler. Ama bu bilim camiasının bir şekilde varlığını sürdürdüğü doğrultusunda <gülüyor> benim inancım. <gülüyor> ve nitekim bizim hocalarımızdan bir tanesi Amerika'ya gidiyor. 1947 yılındaki notları bu. Burada diyor domuzlar ve tavuklar çok hızlı büyüyorlar. 1947'lerdeki 47'de, <gülüyor> notta var. Demek ki Amerika hatayı zaten 1940'ların başlarında yapmış. Neden yapmış? Kitabın içerisinde uzun bir tablo var. Bu tabloda gıdadaki temel değişiklikleri görüyoruz. Değişiklik 100 yıl içinde gerçekleşmiş. 1900'lerin başlarında unun bozulmasıyla ilk zaten derler ya ilk unlar bozuldu şeklinde. Ekmekler bozuldu. Başlayan ilk ekmekler bozuldu. Ondan başlayan süreçte ondan sonra margarin, koşullara göre sütün tozu, kutulama sistemi, UHT sistemi. Bunların hepsini yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yerleştirdiklerinde Resmi otoritenin de onayını olarak çünkü biz yayınımız var bilimseliz diyor. Bir süre sonrasında durumu farkına vardıklarında aslında hiç kimse artık geçmişi hatırlayamıyor. Bizim şansımız değişikliğin 15 yıl içerisinde olması. Görüyoruz. Yani. Bir jenerasyon sonra olsaydı yoğurdun nasıl bozulduğu konusunu zaten hiç kimse çünkü hatırlamayacaktı. Çünkü yoğurdu böyle görüyor. Yoğurdu zaten yani. böyle görüyor ve nitekim bir kuşak şu an bu ambalajlı bildik markanın... Yoldum kendi yani. şeysi olarak tanınıyor. Yani biz bilmem ne kuşağıyız diyor. Niye diyorsunuz? Çünkü biz bu tada alıştık diyor. Ve hakikaten bunun planlandığını görüyorsunuz. Firma Türkiye'ye geliyor. 1 yıl boyunca üretim yapmıyor. Fransa'dan Türkiye'ye yoğurt taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yapmışlar. <gülüyor> Arkasından da ancak fabrikalar o sırada tebliğler değiştiriliyor. O zaman işte iyi niyetin ötesinde başka bir şeyin olduğunu görüyorsunuz. Bir tebliğ değişikliğinin asıl gerekçesinin aslında piyasanın baştan yapılandırılması olduğunun ayırdığına gidiyorsunuz. Ve hikaye geçmişe yönelik olarak anlatılıyor. İçeride nasıl yerli şirketlerle bir kavga meydana çıktığını ama ne oluyor? Sonuçta endüstriyel üretim metodu bütün küçük üreticiyi ezip ortadan kaldıracak şekilde yerleşiyor. Bir müzik arası verdikten sonra bu konuya değinelim. Biraz Buraya biraz açmakta yarar var. Evet efendim. bu Dizler'le bu keyifli söyleşiyi sürdüreceğiz ama bir müzik arası verelim. Terry Robin'den dinliyoruz. Parçanın adı Pundela. 2014.94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında canlı yayında doktor Yavuz Dizdar'la beslenme konusunu ve e, Sayın Dizdar'ın e, hay yayınlarından çıkan Yemezler isimli kitabını konuşuyoruz. Bilimsel verilerle gıda hastalık ilişkisini ve e, ara vermeden önce e, böyle büyük bir uluslararası şirketin e, Türkiye'ye gelip hani küçük üreticiyi e, bir parçacık ortadan e, kaldırması, silmesi filan bu öyküye değiniyorduk. Birazcık oraya e, ayrıntısına bakalım mı? Şimdi gıdanın olmaz olmaz birkaç tane kuralı var. Bunlardan bir tanesi içerik olarak bu gıdanın iyi olması gerekiyor. Yani evet. siz tutup da bunun miktarını artırıyoruz diye içindeki kompozisyonu değiştirirseniz ya da hayvana olmayacak şeyleri yapıp hızlıca büyütüp ama hala bu ettir diye ısrar ederseniz bu olmuyor. Ama ikinci bir özellik daha var. O da gıdanın bozulma nedeniyle yerel üretilmesi gerekiyor. Yani siz bölgeler arasında Üretim transferini sadece belli bir yere kadar yapabilirsiniz. Evet. Bir yoğurt söz konusu olduğu zaman mesela Bursa'dan kalkıp bu standart verilmiş örnektir. O yüzden söylüyorum Hakkari'ye yoğurt gönderemezsiniz. Evet. Bir şekilde bir değişiklik yapıyor. Çünkü endüstriyel gıdanın getirdiği avantaj şu uzun raf ömrü olması gerekiyor. Evet. Uzun süre stokta tutulabildiği için fiyatları aşağı çekebilecek kadar rekabet şansını tanıması ve bunun üzerine kurulu firma bir şekilde Fransa'dan Türkiye'ye 2001 yılın civarında girişi yapıyor ve bu tebliğ değişikliği ile aşağı yukarı örtüşüyor. Hı. Çünkü o tebliğ değişikliği yani yoğurdun artık böyle değil de şöyle yapılabileceği şeklindeki yazı o zaman şirkete mi uyuyor? 11 ona 11 çok fazla mi? uyuyor. İçeriyle bir kavga çıkıyor. Büyük olan yerli firmalardan bir Hı. tanesiyle fakat e, o sırada bu eleştiri tekrar basında da yer buluyor. Yani ba basında bu işi bilen insanlar da böyle şey olur mu? Yani bizim geleneksel yoğurt oradan kalkıyor şeklinde feveran ediyorlar. Ona rağmen bu gerçekleşiyor. Sonrasında diğer şirketlerde bu da uydukları zaman e, endüstriyel gıda bir nevi kanun korumasıyla tebliğ gücüyle. Genelleştirilmiş oluyor. Bunun arkasında eklentileri vardır. Hikayeleri ben çok fazla dinledim. İşte yerel süt fabrikalarının, yerel süt mamulu yapan fabrikaların nasıl kapatıldığını, kapanmak zorunda kaldıklarını, marketlerin nasıl bir anda siz elinizdeki ucuz ürünle piyasaya girdiğiniz zaman daha kaliteli ama pahalı ürünün hiçbir şansı yok. Eğer siz düzenleyici otorite olarak da bunu bir şekilde koruyamıyorsanız dengeleri ayakta tutamıyorsanız elbette ki büyük endüstri hakim hale geliyor. Sonra Aynı o, şeyi... o uluslararası şirket Türkiye'ye geldi ve kendisine... Tabii 2001'den 2002'ye kadar... kendisinden mücadele eden baştaki o büyük yerel şirketi de satın aldı galiba değil mi? Elbette. Şey vardı, değil mi? Şey elbette yani. <gülüyor> Türkiye'nin en bilimlik firmaları bir tanesini daha satın aldı daha önceki firmalardan birinin fabrikasını satın aldı ve bunu da sonuçta Türkiye'deki bir holding aracılığıyla yaptı evet. o zaman baktığınız zaman durumun şekli değişmeye başlıyor çünkü bunun yanında bir yandan bir market girişi de var hakikaten baktığınızda özellikle Fransızlara sanki bir şekilde verilmiş olan bir imtiyazdan bahseder evet. hale geliyoruz nitekim en sonunda da lejon verildi Türkiye'ye <gülüyor> e, Tabii geçen sene verildi tarım alanında lejon döner verildi <gülüyor> Böyle baktığınız zaman işin şekli değişiyor ve siz bu yerel üretim sistemini desteklemediğiniz sürece yani ambalaj olarak mesela diyorsunuz ayran diyorsunuz şişede yıkanabilir, yeniden kullanılabilir olan ambalajda satılamaz. Tek kullanım ağzı kapalı olacak dediğiniz zaman zaten siz endüstriyel ayranı tanımlıyorsunuz. Endüstriyel ayran ama... Isıl işlemden geçiyor. Bozulma olasılığı yok. Bugün nitekim baktığınızda döner büfelerinin önünde yaz vakti de üst üste yığılı dururlar. Sadece soğusun diye buzdolabına konurlar. Zaten içi bozulmaz. Bozulmaz. Bir şey olmayan ayranlardır. Aynı şey yoğurt için de geçerli ve yoğurttan başlayan süreç yalnız şunu gösteriyor. Bu sistemi endüstri bir şekilde bütün alanlara aktarmış. Peki çok iyi anlaşılması için çok basit bir soru soracağım. Bu şekilde bozulmaz hale getirilen yoğurdun kötülüğü nerede? Heh, bu önemli. <gülüyor> zaten o olmasaydı benim de daha fazla diyeceğim bir şey yoktu. Şimdi biyolojik sistemler aynı üreme prensibiyle çalışıyor. Yani bir bakteri nasıl üreyip neyi kullanıp çoğalıyorsa... ...aynı şey bizim vücudumuzun sistemi için de geçerli. Ama aynı şey bizim bağırsaklarımızdaki bakteri florası için de geçerli. İnsanoğlu sindirimi kendi yapmıyor zaten. Kalın bağırsak florasına gelen gıdadan... Emilenden geri kalan bir şekilde dönüştürülerek bu mesela geviş getirenlerde işkembe de yapılıyor. Biz sonradan mayalayanlar kalın bağırsakta mayalama işlemini yapıyoruz. Dolayısıyla yediğiniz gıdanın oradaki bakteri florasının doğal size ait olan bir örtü bu. Anneden geçiyor size. Süt kanallarından gelen bakterilerle kuruluyor. Dengesi bozulursa da ishal oluyorsunuz. Bu floranın örtünün beslenmesi gerekiyor. Bozulma özelliği olmayan gıdanın bunu besleyebilmesi şansı yok çünkü bu bozulma işlemi zaten onun kendisine oluşturuyor. Dolayısıyla bir süre sonra sizin vücudunuzda özellikle bir şeye karşı eksiklik oluşmaya başlıyor. Ben bu ipucunun üzerinden gidip bu yoğurdu ekşiden bakteri nedir bu? Havadan dökülen diye bak, ba bakınca sakaram içe gitti. Sakaram içe hangi metabolik özellikleri gösterdiğine bakınca da iş sülfür gruplarına gitti. Hı -hı. Çünkü vücudumuza giren sülfür gruplarının bizim vücudumuzda yapılması şansı yok. Hayvan da yapamıyor bunu. Bunu sadece bakteriler bakteri formunun... Hücre içerisinde kloroformlar, bunlar sentezleyebiliyor, plastiklerde oluyor. Yani bir şekilde yeşil bitki üzerinden gelen, güneşten alınan enerjinin bunlar kondanze edilmiş halleri. Biz sürekli bundan mahrum kalmaya başlıyoruz fakat bu moleküllerin çok önemli özelliği var. Vücudun çatısını birbirine bağlıyor. Proteinlerin içine baktığınızda da yeri var ama esas... Çapraz bağları oluşturup vücudu birbirinin bir bütün olarak tutuyorlar. Bağ dokusunu oluşturuyorlar. O zaman bu endütrelleşmiş yani, yani raf ömrü uzasın diye bozulmaz hale sokulan yoğurt örneğinden hareketle evet. Başka besinlerde bizde bu bağ dokusu oluşumunu yani birdenbire sonuna geçiyorum. Aradaki Çok doğru. Bu budur yani. Bu bir bağ özet, dokusunun bütün... oluşumuna da bir takım olumsuz etkileri var. Evet. Bu zaman içerisinde oluyor. Bir anda olan bir şey Tabii, değil. Yani evet. iki ay bunu yiyerek bir şey olmazsınız. Ama on yıl bunu tüketirseniz sonunda bağ dokunuz çözülüyor. Nitekim piliçlerde kullanılan büyütme amaçlı antibiyotiklerin onların bağ dokusunu bozduğunu biliyoruz. Tabii, evet. Ve ben etrafımdan gördüğüm bütün hastalarda bir fıtık sorunu var. Karın fıtıkları şeklinde oluyor. Anevrizma sorunları var toplumun. Gencecik insanlar evet. çok iyi pozisyonlarda sağlığına son derece dikkat edip Muhtemelen bu marketlerden alışveriş yapan insanlar bir anda bir beyin kanamasıyla kalp kriziyle gidiyor çünkü biz hep hastalık algımızı bu endüstrileşme sürecinde işlemine hücrenin yönlendirmişiz. Hı -hı. Onu birbirine tutuşturan bağ dokusunu hiçbir şekilde hakikaten dikkate anladım. almamışız hakikaten ben de hatırlıyorum fakültedeki yani bağ dokusu hastalıkları romatoloji muhtemelen en az anladığımız Hı. konulardan biriydi. Bugün baktığım zaman aslında meselenin oraya gittiğini görebiliyorum ve bu çözülme çok yavaş olduğu için bağ dokusunda e, iyileşmesi de çok yavaş. Buradan hangi hastalığın çıktığını siz kendi algınızda anlayamazsınız. Sadece analiz yaparak bulabiliyorsunuz. Kitap bu analizi yapıyor. Hı hı. Ama beraberinde de şuraya geliyor. İnsan dokularının kontrolü bağ dokusunun kontrolündedir. Nitekim embriyonun gelişiminde de aynı şeyi görüyorsunuz. Peki bu, bu yoğurtla ilgili öykü tabii bu birçok bozulmamaya başlayan... E, Albette rahat, mesela rahatla, sosis için düşünürüz. Eti var. çok yüksek basınç ilişki altından geçiriyor. Rengi atıyor etin ama hala benzer bir şey olduğu için bunu gidiyor plastik tüplerin içinde tutturuyor. Bunu da plastiğinden çıkartıp ucuna da bir şekilde damgayı koyup da sanki orada büzülmüş bir, bir bağırsak varmış. imajını yarattıktan sonra sosu, soyulmuş sosis olarak pazarlıyor. Hı. Kediye veriyorsunuz yemiyor. Hı. Çünkü kedi olan değişikliğin yenemeyecek bir şey haline getirdiğinin ya farkında ya da onu cezbedecek bir bu, özelliği kalmış. Hayvanların kalmamış. yemediği besinler söylevini ben sana daha daha duydum onu çok seviyorum çok doğru bir şey bu evet. yani. Evet hayvan evet. eğer normalde yediğini bildiğiniz bir şey yiyemiyorsa siz de şey uzak var. duracaksınız evet. E çok Eskiden e, <gülüyor> kola açardık yazlıkta ki benim böyle şey bir karşıtlığım yok. Mesela Hı -hı. fast food efendim eğer düzgünü yapılıyorsa fast food'un fast Hı -hı. olmasının bir sorunu yoktur. Kola için de aynı şey geçerlidir ama ben çocukken açtığım kolaya... Arılar üşüşürdü. Ben kaçardım. Şişenin içine girmeye çalışırdı. Bugün yere dökünüz. Ne arı geliyor? <gülüyor> herhangi bir şekilde karınca topladıyon işte kola da değişti. Tabii ki değişti. O zaman bakıyorsunuz o formülasyonlar falan bunların hepsi hikaye sonuçta bir kazanç dünyasıdır. Ne kadar çok para kazanabiliriz? Profit hmm. ne kadar artacak? Ne kadar fazla yere yayılabilirize geliyor. nitekim ben bu insanlarla dostluğumuz var. Yani endüstri benim düşmanım ya da usumetim olan bir alan değil. ...onlara da aynı şeyleri söylüyorum... ...birlikte toplantılara da katılıyoruz... ...yapıyoruz bunları... Yani ...ama bir şey yanlışsa yanlıştır... ...burada benim yapabileceğim bir şey yok... Bir ara daha vermeden önce bir, bir de şeye değin istersen... ...daha önce senden hem Açık Radyo dinleyicileri... ...hem bizim programında hem de başka vesilelerle... ...dinlemişlerdir ama... ...şu tavuklar konusunda... ...hani çok hızlı büyüyen tavuklar... Bunların e, aldığı e, verilen katkı maddeleri, antibiyotikler, şunlar bunlar, bunlar Şimdi, da bağ dokusuna etkili? Yani e, lades kemiği kalmadı değil mi? Lades kemiği kalmadı. Bu da güzel. <gülüyor> lades kemiği için. kesinlikle kırılamıyor. Evet. Uzuyor, esniyor evet. herhangi bir ya şekilde. Kemiği yeniyor tavuğun artık böyle şey. E tabii bize çocukluğumuzda Bak. ne hep Köpeğe falan vermeyin. Çok Başar. sert kıvrılır. Batar derlerdi. Şimdi artık öyle bir şey söz konusu değil. Ne zaman olmuş bu? 1990'larda endüstriyel piliç üretimi başladığı zaman gerçekleşmiş. Ve nitekim baktığınızda firmaların hiçbiri zaten tavuk lafı etmiyor. Bu mesela bizim safiyane vatandaş olarak algımız. Biz tavuk diye adlandırıyoruz ama Vallahi bunlar bilir. ya piliç diyor ya beyaz et diyor ya kanatlı diyor. Hiçbir şekilde tavuk lafı geçmiyor <gülüyor> Doğru, zaten. Hakikaten, hakikaten. Evet. Bütün firmaların adında piliç adı var. E demek ki tavuk olmadığını zaten biliyorlar. Nitekim öyle baktığınızda şuraya geliyor. Siz bir canlıyı olması gerekenden sekiz ay falan erken o boyuta getiriyorsunuz. Bu hızlı büyüme olayını bana başka arkadaşlarım da anlattı. Eve çocuk için aldık civciv sonunda korktuk ve bırakmak zorunda kaldık. Her gün büyüyor diyorlar. Bu... <gülüyor> Şunu da ama beraberinde taşıyor. Bunlar bilimsel anlamda baktığınızda doğanın sınırına gelmişler. Hmm. Ve bu sınır içinde hayvanın yüksek metabolizma gücünü kötüye kullanmışlar. Kim yapmış bunu? 1947'de Amerika'daki notlarda yazıyor zaten domuzlar ve tavuklar hızlı, hızlı büyüyor. Diyor. Hoca da tavuk olduklarını zannetmiş. Geniştirilmiş soyla falan ilişkili olan bir durum değil. Hormon kullanıp kullanmaması meselesine endüstri hep hmm. hayır kullanmaları gerekmiyor. Zaten bu soya küspesini yedirttikleri Hı. zaman protein öyle. kaynağı onun zaten öyle bir özelliği var. Eksik olan bir takı unsur var esansiyel amino asitler. Onları da biyotanklardan Çin'den Japonya'dan getirtiliyor ucuz olarak. Sonuçta öyle bir hale geliyor ki yarı sentetik bir et formunu hayvanın üstünden oluşturtuyorsunuz. Bu hayvan sağlıklı olmadığı için zaten kendi haline bırakırsanız ölüyor Hı. ama siz bunu kırkta 40 gününde kesip ölmeden önce bizim önümüze getiriyorsunuz. Ama bizim beslenebilmemiz için sağlıklı bir şeyin yenmesi gerekiyor. Bu sağlıktan kastım hani biraz ki azıcık antioksida. Hayır böyle değil. Hayvanın kendisinin sağlıklı olması lazım ki yenebilsin. Her ben az olsun dinliyorsa kulakları çınlasın lafıdır. Türkiye'de ilk fenli tavukçuluk işini başlatan kişidir. Fakirin evinde tavuk pişiyorsa ya tavuk hastadır ya fakir hastadır demişti. Doğrudur. Bunu da bir Ankem kongresinde dile getirmişti. Evet fakirin evinde böyleydi tavuğun fiyatı. Çünkü bu fiyata bu olmaz. 4 liraya siz piliç alabilirsiniz ancak eğer tavuk istiyorum derseniz bunun fiyatı 12-13 liranın kilo fiyatı altına düşemez. Ama yediğinizde vücudunuzun eksiğini giderebileceğiniz evet, ek bir şey. gıda alıyorsunuz. Böyle düşünecekler. Bir müzik arası daha verelim Mevus. Bir müzik arası daha verelim ve daha sonra son bölümde bu endüstriyel gıda nasıl hasta ederden başlayıp hani beslenme ekonomisi ve uluslararası boyutta derin ticaret zinciri kitabından bölüm başlıkları bunlar. Bu konulara değiniriz. Evet ikinci müzik aramızda grup yorumdan başı bir türlü dertten kurtulamayan bir müzik grubundan onların son cdsinden bir parça dinleyeceğiz yeni baştan. Gözlerinin karasından bir gülle almak yerizinin gönlünü sıyırma konu bütün acılarından bir gülle almak yerizinin gönlünü sıyırma konu bütün acılarından. Kimek paylaşınca, bağızın verince, ipek dokununca, bak nasıl mutluluk dokur tezgahlar nasıl? İnsan düşlerini terk edince ölür asıl. Bak nasıl mutluluk dokur tezgahlar nasıl? İnsan düşlerini terk ede. 10 Ocak 2014, 94.9 Açık Radyo'dayız önce sağlık programında. Grup yorumlarıyla yeni baştan dünyayı kurabiliriz, yeni baştan dediler ama biz hani dünyayı beslenme konusunda yeni baştan kurmasak bile en azından nereye geldiğini konuşuyoruz sevgili Yavuz Dizdar'la. Ee, kendisinin kısa bir süre önce çıkan ve hemen ikinci baskı yapan hay yayınlarından çıkan Yemezler isimli kitabını e, konuşarak bu bağlamda e, endüstriyel gıda nasıl hasta eder konusuna geldik. Şimdi evet. E, evet ne, ne yapıyor şimdi bu endüstriyel gıda nasıl hasta ediyor demin örneklerini verdin e, oradan şimdi devam bizim edelim Bizim yediğimiz şey bir kompozisyonu yiyoruz biz <gülüyor> bu kompozisyon mevsime göre de değişiyor bu kompozisyon yediğimize göre de değişiyor kompozisyonun tam hali nedir diye sorguladığı zaman mesela dinleyiciler şunu düşünebilirler bir tohum mesela kompozisyon olarak aslında tam gibi görünüyor. <gülüyor> Bu bir bitkiye dönüştüğü zaman o tamlığını yitiriyor ama belli özellikleri başka şekilde ön plana çıkmaya başlıyor. Aynı şey et için de geçerlidir. Sonuçta bir yumurta tam gibi görünmektedir ama başka bir şekilde yetiştirilmişse o hayvan, piliç dediğimiz şey, bunun içerisindeki kompozisyon değişiyor. Biz sağlıklı kalabilmek için bunu yemek durumundayız ve varlığımızı sürdürmek için de yemek durumundayız. Fakat endüstrinin çıkarıyla çatışan nokta hep aynı. Eğer bunun içerisinde o değişikliği yapmazlarsa uzun ömrü elde edemedikleri için sonuçta bizim vücudumuz ne yersek yiyelim hep eksik almaya başlıyor. Hı. Mesela bakliyatı kurtlanmasın diye radyoaktif ışından geçiriyorlar. Ve bu şu an Türkiye'de de yapılıyor. Daha önce Amerika, bakliyatı. bakliyatı. Amerika bunların hepsini yapmış <gülüyor> 1950'lerden beri sürekli deniyorlar. Sonunda geldikleri noktada son derece şişman ve son derece hasta bir toplum elde etmişler ama onların dünya algısı farklıdır onlar hemen olayı bir şekilde kampanyalara farkındalık bilinçlendirme başarı öykülerine dönüştürme eğilimindedirler bu eksiklik zaman içinde birikmeye başladıktan sonra bazı moleküller insan vücudunda bir havuz özelliği gösteriyor siz bu havuzu sürekli bir şekilde dolduracaksınız o havuzun suyundan vücudun değişik dokuları farklı şekilde faydalanıyor. Ama siz havuzu dolduracaksınız. Şöyle düşünün. Normal sütü hiçbir şey yapmayın. Şişeye koyun. Evinize götürün. Gerçek sağılmış çiğ süt. Ben evdeki gözlemim en az dört kere şişeyi patlatacak kadar içerisinden güç çıkıyor. Bu patlatacak olan güç bir şekilde bir gaz. Hidrojen, sülfür müdür nedir bilinmiyor. Sülfür ağırlıklı olduğu biliniyor. Bu Önden bozularak içerisinden çekiliyor. Bu meyve suyunda da aynı. UHT sütte de aynı. Bu endüstriyel yoğurtta da bir şekilde aynı. Hep bozulan şey aynı. Bizim vücudumuz için nedir bunun gereği? Aa, bu sülfürlü amino asit. İnsan vücudunda hayvanda yapılabilir bir şey değil. Bilakis vücudun ama DNA'nın açılıp kapanmasını kontrol etmekten tutunuz. Glütasyon gibi ana havuz proteininin ana havuz Denge unsurunun oluşturulmasına kadar pek çok hayati unsuru içeriyor ve siz bundan hmm. sürekli mahrum kala kala kala kala şehirlerdeki endüstriyel yaşam ve endüstri hastaya dediğiniz zaman artık köyüne götür ya da işte bir hava değişimi hmm. mantığıyla gittiği zaman bir kısmı hastaların doğal olarak orada iyileşiyorlar çünkü gerçek kaynağı erişiyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması lazım. Bu Fıtık olarak da çıkıyor, kanser olarak da çıkıyor, beyin anevrizması olarak da çıkıyor, enfeksiyonlara eğilim olarak da çıkıyor. Neden baktığımızda tüberküloz gibi bir enfeksiyon, verem hastalığı, sosyoekonomik koşulları kötü olanlarda görülüyor? Çünkü kaynak alamamakta. Kaynak alamayınca vücut ona zemin hazırlar hale geliyor. Beslenme o yüzden aslına bakarsanız sağlıklı bir toplum elde edip de hastalık yükünden, ilaç harcamasından kurtulmaya çalışıyorsunuz en ekonomik çözümü. Bu gerekirse devlet tarafından da subanse edilmek zorunda çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde destek görmeyen tarımsal faaliyet artık kalmadı. Evet. İnsanlar tarımdan bir şekilde uzaklaşmaya çalışıyor. Bize de zamanında bu hatırlarsın. E endüstrileşeceğiz sanayi, sanayi ülkesi olacağız diye aktarıldı. Yani gelişmenin bir ne ülkesi. olursa olsun karnımızı doyurmak zorundayız ve beslenmek zorundayız. Sadece karın doyurmaksa zaten karın doyuruyoruz. Bu doğal beslenme ile ilgili ve sen e, konuştukça aklıma hep e, böyle çeşitli nedenlerle tatile giden çalışma arkadaşlarımız ya da yurt dışında havalanında rastlarız. Hani gittikleri kendi yetiştikleri ailelerinin oturduğu bölgeden gelirken tatil dönüşü. Hani bir takım tarhanadan tuttuğu evet. şey, erişteler şunlar bunlar peynirler çökerekler filan filan getirilir. Yani onların neden yapıldığı ve onların kıymetinin ne olduğunu şimdi düşündükçe sen konuştu. Tabii ben de bilmiyordum. Düşün, yani biz de gözlerimiz bağlıymış. Çünkü var diye düşünüyorduk. Evet. Arkasından olay anlatılmaya başlandığı zaman bu tarhana dediğiniz sonuçta... ...o mikrobiyolojik faaliyetin bir başka unsurun... ...bir başka aşamasını oluşturuyor. Aynı şey kefir, aynı şey boza için de geçerli. İşlemden geçmediği sürece... ...mikroorganizmalar dünyasının... ...bizim için sentezlediği ya da bizim kullandığımız... ...bir takım unsurları bunların içinde var. İşlemle bunu ortadan kaldırıyoruz. Daha sağlıklıymış gibi işte... ...ambalaj içerisinde... ...boza denilen şeyin aslında boza olma özelliği yok. Çünkü bozayı kendi haline bırakırsanız... ...köpürür. Ama... Bir başka unsuru da şöyle düşünelim, daha tepeden baktığınız zaman bir toplumun bir içinde enerjisi var, bu toplumun içerisinde bir nüvesi var. Siz eğer ayranı kabartan, bozayı kabartan her neyse bütün gıdadan çekerseniz, acaba bu toplum üzerinde hiçbir şeye karşı duyarlılık göstermemek olarak da yansıyabilir mi? Böyle de bir bakmak hmm. gerekiyor. Siz doğru Toplumsal boyutunu Elbette. farklı açıdan bir şey yaptın, vurguladın. Peki, e, bu son sekiz dakikamız kaldı. E, programı bitirmek üzereyiz neredeyse. E, aslında konuşacak çok şey var ama... ...bu e, endüstriyel gıda nasıl hasta eder dedik ona çeşitli örnekler verdim. Peki, ne yapsın insanlar? E, bu çok işin kolayına kaçmaktır belki ne yapsın insanlar demek ama... yani ...sonuçta olup biten aslında para kazanmak kar amaçlı gıda endüstrisinin işte raf ömrünü uzatmak için şunu yapmak için bunu yapmak için nasıl bizim sağlığımızdan dolar yoldan da olsa uzun vadeli oynadığının bir göstergesi bu. Yani işi iyi de yani dünyaya Don Quixote gibi e, hani yeldirmenlerine karşı bir savaş edecek halimiz yok yani ben hiç e, endüstriyel gıda ile beslenmeyeceğim e, diyemeyiz belki şu geldiğimiz e, ortamda 2014 yılında. Ama yine de yapabilecek bazı şeyler var. mı? Endüstri karşıtlığı değil. Tabii elbet. Yani gıdanın içeriği düzgündür. Siz bunu alırsınız, çok güzel ambalaj içinde işte dağıtımını halledersiniz falan. Ben bu ayakta alkışlarız böyle evet. güzel bir ürünü bu kadar iyi bir ambalaj içinde get getirdi. Sorun içeriğinin bozulması. Burada üç tane unsur söz konusu. Birinci unsur tüketici alışkanlığını değiştirecek. Evet. Şu an İstanbul'a giren çiğ süt miktarının haddi hesabı yok ve evet. gıda mühendisleri bana takılıyorlar. ...Bursella zengin hastalığı oldu diye öyle bir kavram da yok. Ama Tasfiyeye girmesinden neyi Çünkü işlemden geçmiş sütün bir şeye benzemediği konusunda vatandaşlar yani yavaş yavaş anlaşıldı. Hatırladı, Hatırladı. Evet. bunun tavuk olmadığını anladı, bunun pliç olduğunu, bunun dokusunun dağınık olduğunu farkına vardı ve bu talebi değiştirdiği anda dengeler değişir. Birincisi bu. Vatandaş ne olursa olsun talep edecek, peşine hı hı. düşecek, birbirine yardımcı olacak kaynakların paylaşılması konusunda. Çünkü hakikaten çok büyük fark var. Bundan yapılan yoğurtla öbür tavuk, gerçek tavuk arasında çok çok büyük bir fark var. Bu çok önemli. Çünkü endüstri sistemi hakim olduğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz çok kırılgandır. Hı. Ve bu kırılganlığı çok küçük oynamalarla satış rakamlarında ağır bir, Krize bile neden olabilir. Şu an bir miktarını aslında yaşıyorlar. Ama onlardan da bir beklentiniz var tabii. Bu beklenti de üretim özelliklerini değiştirecekler. Siz bir yerde ülkenin bir tek köşesinde bir şey üretip de burası koskocaman bir ülke. Her bunu yere her yere dağıtmanız söz konusu yani. olamaz. Yerelleşeceksiniz. Dört yıl önce yazdığım yazının sonuçundaki nihai şey buydu. Yerelleşmek zorundasınız. Yani öyle bir bölgelere ayıracaksınız ki bir tarafın üretimini o taraf kendisi yapacak. Bu tarafın üretimini bu taraf kendisi yapacak. Öyle kutu haline getiririm. Ben bunu okul sütü kampanyası çerçevesinde e, Bursa'dan Pazarladır. bilmem nereye, pazarlara öyle bir kavram yok. Peki bu küreselleşme çağında globalleşen dünya işte dünya vatandaşı oluyoruz deyip bu senin yerelleşme Söyleneni ilkel ve geri kalmışlık olarak tanımlamıyorlar. Yok, hayır. Çünkü <gülüyor> endüstri ben iyi niyetine her zaman inanmışım ha, da zaten tabii. Asansör söylemiyorum bunu. Yani dinleyenler falan. Ay, yok, yok, yok, hayır hayır yok yok hayır. Çünkü insanlar birebir yaşadıkça. Hayır da yaşadıkça, yaşadıkça elbette. Yani o tarhanayı oradan toplayıp getirmeyi akıl edebilmişse aslında bir ay sonraki aşamada bunu da burada talep etmeyi akıl edebiliyorlar. Bu edebiliyor. ilginç bir şey. Sizden bir yıl önce iki yıl önce konuştuğumuz zaman böyle İstanbul'a giren çiğ süt miktarındaki artışlardan falan bahsetmiyorduk. Hayır biz. şu an var. Çok Ve ciddi bir değişim var. tavuk yedi, zannedip de yediğimiz pil. Şehre canlı tavuk satıyorlar. Bu, bu ilginç aslında. Evet. Bu yeni Ve başlat, bakanlık sonuçta pet ambalaj içerisinde çiğ süt satışını serbest bıraktı Hı. bir genelgeyle. Bunu yapmak zorunda kaldılar. Çünkü vatandaş gerçek süt istiyor. Hı. Ha ne olacak? Tebliğ değişecek. Yapılacak olan bundan sonraki aşama budur. Endüstri olmayacak olanın gerçekleştiğini görmekte. Çünkü argümanıyla onlara bir Hı. kitap sunuldu. Buna bakacaklar, okuyacaklar. Eğer itiraz noktaları varsa her zaman tartışırız ama bugüne kadar... Kongreleri de dahil olmak üzere hepsine katıldım. Konuştuk ciddi anlamda bir şey söyleyemedikleri gibi hiçbir şey söyleyemediler. Dahası sözüne çok güvendiğim beslenme alanındaki otorite isimlerde... ...evet bu süt bu işlemden geçtikten sonra içeriğinde bozulma oluyor... ...prolin değerin değişiyor, başka şeyleri de oynuyor şeklinde... ...çok önemli bir görüş beyan etti. Yani rüzgarın yönü tamamen döndü. Bundan sonrası yapılacak olan bizim... Tebli ile değiştirilmiş olan her ne varsa ona göre tekrar geriye adım atılacak. Evet. Tavuk içinde bir tanım getirilecek. Tavuk yani, nedir? Tavuk nedir tanımı? <gülüyor> Çünkü bu hayvan metabolik olarak 45 günde bu boyu gelebiliyor ama içerik olarak zayıf. Tebliğde de anladığım kadarıyla tavuğun zaten adı geçmiyor. Bir şeye tavuk diyebilmek için bunun kaç ay ne kadar nasıl beslenmesi gerekmiş olduğuna dair bir açıklama, bir kabullenme olacak. Hmm. Çünkü İngiltere'ye de gittim görmeye. Orada da raftan aldığınız tavuğun üzerinde bir saat kırk dakikada pişer diye yazmışlar zaten. Bu biliniyor. Hmm. Cooks in one hour fourteen minutes. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir on beşliği de var, bir otuzluğu da var, bir kırklığı da var. Yani değişik kalitede üründen bahsediyoruz. Aynı şey yumurta için de elbette geçerli. Bu tanımlar baştan yapılacak. Neden yapılmak zorunda? Çünkü bu nüfusu bizim bu şekilde besleyebilme şansımız yok. Karın doyurabilirler. 20 liraya 30 liraya ucuz marketten neredeyse 2 poşetle çıkabiliyorsunuz elinizde. Asla bozulmayan kötü kalite ürünleri bir şekilde vatandaşa ekonomik evet. koşullarda da iletebiliyorlar. Ama sizin sürdürülebilir olanı aramanız için yerel üretim. Yurt dışına örnek olabiliriz. Nitekim piliç endüstrisi çok güzel şeyler de söylüyor. Bütün dünyayı gerekirse etkileyecek kadar onlara da ışık tutacak bir değişime de gidebiliriz lafı da ettiler. Bu söylenebiliyorsa o zaman süt endüstrisinden zaten daha fazlasını beklerim. Yoğurt çok çok önemli çünkü yoğurt bizim ülkemize özgü bir şey. Yani yoğurt bir Fransızın sorunu değil bir Almanın sorunu değil onlar hiç tüketmiyor onlar başka şeyden o sülfür kaynağını alıyorlar. Onlarda sofra şarabı var bira var bambaşka fermente ürünler var mayalanmış yoğurt o yüzden bizim için çok önemli bir gıda unsuru böyle yılda şu kadar kilo tüketilirken adam başı beslenme zincirinden tamamen bozulduğu takdirde geldiğimiz nokta 15 yıl içinde bir felaket hastalık yükü aslımından kanserine kadar çok bunu da başka bir şeyle açıklamamız mümkün görünmüyor. Aslında programın sonuna geldik ama senle belki hani genetik olarak değiştirilmiş yedeolu ürünlerden bahsedebilirdik. Tohumlardan, kanserlerden, Elbette. Sisteminin. Hepsi sistemin bir parçası. Yani daha ucuza, daha çok nasıl alırız denilince ot ilacı işin içine giriyor. Glifosat giriyor. Hı. Uluslararası tohum tekerleri giriyor. Böyle şey konuşmalar yapmak istemiyorum. Onların nasıl bir ülkeye girip o ülkenin kurallarını, kanunlarını değiştirip tohum kanunu ülkemizde de değiştirildi. Aynen tebliğler Bugün Bir öyle bir program yapalım mı? Seve seve. Bu tohum çünkü önemli. Tohum çok önemlendi. Evet. Onu konuşalım. Peki Yavuz programı sonuna geldik ne yazık ki. Süremiz çok oldu. teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bugün önce sağlık programında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ya da bölümü Öğretim üyelerinden doşan Yavuz dizleri aradı. Kendisinin Hay kitaptan çıkan Yemezler isimli kitabı bağlamında bilimsel verilerle gıda ve hastalık ilişkisini konuştuk. Neler oluyor, neler bitiyor bu bilimin endüstrileşmesi ve bunun gıda sektöründeki uzantılarına değindik. Yavuz tekrar teşekkürler. Vakit ayırıp geldiğin için sağ olasın. B büyük keyifti. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Programımızı burada kapıyoruz efendim. Hepinize iyi hafta sonları dilerken sizleri bir Kebekli, Kanadalı bir sanatçıyla baş başa bırakalım. Linda Lomey. Linda Lomey'den dinliyoruz. kafe etsore Un café pour me réveiller un café pour bouger un café un café un café un café à la fin de la journée j'étais bien réveillé je carburarais au café. J'allais dans ces tournées pendant toute la nuit. J'étais tout en sueur le matin, étourdi. J'avais besoin d'un café. Un café au déjeuner, un café au dîner, un café, un café, un café, un café. Au bout de quelques années, on m'a fait remarquer que j'avais l'air fatigué. Quelqu'un m'a dit un jour, va falloir que tu dormes un peu. J'avais l'un verre de Rome et puis ça va t'assommer. Ça m'a tellement assommé. Je me suis réveillé au bord d'un corps au fond d'un amour déjà fait. Ça m'a étonné. J'ai dit j'avais froid et timide, j'ai voulu remonter le drap et il m'a prise dans ses bras. Après une étreinte des plus langoureuses Il m'a murmuré Bouge pas, je te prépare un café un Café pour me réveiller un Café pour trinquer un café, un café, un café, un café, un café À la fin de la journée, j'étais bien excitée Je célébrais au café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 Quelqu'un m'a dit, réveil, il paraîtrait que ton homme Il a une famille, son prénom c'est pas Tom Il a deux fils et deux filles Ça m'a tellement assommée, je me suis retrouvée Au point d'un bar, en train de caler des Baylays Je suis réveillée, au fond de taxi Si j'ai payé, ben ça m'est tombé dans l'oubli Je suis débarquée sur le trottoir Je suis tombée J'ai rencontré un ange à la voix délicieuse qui m'a murmuré hey, en veux-tuil gorger Un whisky pour déjeuner un whisky pour dîner un whisky un whisky un whisky un whisky à la fin de la journée j'étais tout enbourdie je carburais au whisky les couchés avec mes amis j'étais morte le matin puis le midi j'avais besoin d'un whisky önce sağlık